Ağustos 1914 yılında Batı cephesindeki olan gelişmeleri anlatıyoruz. Batı cephesi 4 sene sonra mütarekeye kadar savaşın en önemli cephesi. Herkes zaten savaşın sonucu, kaderi bu cephede olan, gelişen ve Olaylara e, lan sonuçlanacaktır diye söylüyor ileriki yıllarda da. Ondan sonra bunun ilk baş aylarında da, ilk ayında da Almanların çok hızlı bir şekilde Belçika'yı işgal edip Fransız hududuna gelip ve hududu geçip Fransız toprağına girdiğini gördük. E, Fransız ordularının sol tarafında, batı tarafında da İngiliz e, ordusu var artık o pek ordu sayılmıyor ama onların sayılarına göre yine de varlar e, ve e, anlattık programlarımızda Fransız genel komutanı Joffron planları alt üst oldu hiçbir işe yaramadı Alsace yörende bir e, etkili de olamadılar Alman e, hududuna karşı. Fakat e, bu Alman hücumuna karşı çabuk tarafından bir önlem almaya başladı Joffre. E, bunun parçası olarak da kişisel olarak kendisi kalktı İngiliz karargahına gidip İngiliz e, orduları komutanı Sir John Frenchland konuşma yaptı. Bunu da anlattık. Fransızlar ve tabii ki komutanları Joffre İngilizlerin bu durumuna hiç güvenmiyorlar. Yani bu adamlar bizi yolda bırakıp gemilere dolup geri dönerler mi acaba diye hep işlerinde bir şüpheleri var. İşte French de ona her şeyi yapacağına söz verdi. Elinden gelen her şeyi yaparım dedi. Fakat bu biraz muğlak bir e, söz verme oluyor. Fakat biliyorsun Joffre'a göre bu e, imzalanmış, e, mühürlenmiş bir anlaşma kadar sağlam benim indimde bu tonda söylemesi Sir John French'in bu lafları diye evet. bir beyanı var. Tabi savaştan sonra yazılan anılarda böyle şeyler olabiliyor. Evet. Evet. Bu Fransızların, İngilizlerle bir de iletişim zorlukları var. Ondan da bahsettik geçen programımızda. O olay da 1918 Kasım ayına kadar sürecek. Ve bu CEP en önemli dediğimiz harbin içindeki CEP, işte Batı Doğu yahut Kuzey Güney de denilebilir bir şekilde ikiye ayrılmış durumda. Fransız ve İngiliz orduları e, tarafından, e, İngiliz ordusu da devamlı olarak Kitchener'in yetiştirdiği yeni askere alınan insanlarla, gençlerle gittikçe büyüyor. Evet, gerçekten e, 1915'ten itibaren e, Fransızlarla kıyaslanabilir bir e, büyüklüğe ulaşıyor İngiliz ordusu ama... Konuştuğumuz dönemlerde sen Fransızların İngilizlere güvenmemesinden söz ediyorsun. İngilizlerin de hiç Fransızlara güveni yok. Evet. Onlar da hep e, e, bir şey olarak, yem olarak Almanların önüne atılacaklarından korkuyorlar. Fransızların e, onları o şekilde kullanacağını kendilerini kurtarmak için e, düşünüyorlar. E bu aralarında yani... E sonsuz ve derin bir e, halkların arasında e, sevgi olduğundan değil ortak düşmanlarından kaynaklanıyor. Evet, ortak düşmanlarından ihtiyacından kaynaklanan bir şey. Yoksa İngilizlerin Fransızlara karşı ve tersi hiç öyle bir aşırı merakları yok yani. E, fakat Alman faktörü çıkınca ortaya Mesela 1870 yılında Alman-Fransız Savaşı'nda İngiliz akıllarını kıpırdatmamışlar. Evet. Neden sonra ya Orta, Alma, Orta Avrupa'da Almanya acaba çok mu güçleniyor diye bir sıkıntı geçmiş içinden ama yani evet. haklısın. 1870'te sempatiyle yaklaşıyorlar Almanya'nın birliğini oluşturabilmiş olmasına. E ne de olsa İngiliz tahtında da bir Alman hanedanı oturuyor. Evet İngiliz kraliyet ailesi tuhaf bir aile bugün de öyle içlerinde yani ailenin yapısı bugünkü yapısında herhalde İngilizlik %5 Almanlık %95 olmalı fakat bu hiçbir dertleri de olmuyor bir sıkıntı da çekmiyorlar bu işin zaten isimlerini de değiştirmişler evet. Birinci Dünya Savaşı sırasında Windsor oldular. Windsor Sakse Koburgota'dan. Sakse Koburgota. E, düklüğü mü? Prensliği mi desek? Nedir? E, Prenslik galiba değil mi? İşte o... Almanya'nın, bugünkü Almanya'nın ortasında, Saksonya'nın ortasında. E, bir sürü Sakse e, var çünkü. Evet. Saksonya çeşitli bölgelere bölünmüş e, Almanya'da ve pek çok Kral, prens ve asızade yetiştirmiş, Alman politikasında çok önemli yeri olan biri. Ve küçük tahtları adam yetiştiren. E <gülüyor> Zaten de savaştan önce kızını, tek kızını Saksonya kralından evlendirmiş ya. Evet. Hayır ben küçük krallıklar derken yani Yunanistan, Bulgaristan filan böyle yeni yeni türeyen ülkelere birer evet. kral hatta Arnavutluk evet. filan. Bunlar hep Almanya'daki büyük prens bulduğunda. Opto değil mi ya? Evet. Şey, Arnavutluğun şeyi. Evet oraya da bir kral bulmuşlar aynı hanedandan. Şimdi Fransızlar dedin ki şey İngilizlere güvenemiyorlar bu adamlar çeker gider. Bu 1918'de de e, bitmiş değil bu olay. 1940'da, Dünkerk'te e, Fransızlar aynı şeyi yaşadılar değil mi? Bizi evet, yüzüstü evet. bırakıp gittiler. Zaten Royal Air Force'u da e, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni de kullanmadılar. Diye. İkinci Dünya Savaşı'nda 1940 Mayıs ayında, Haziran ayında olan daha büyük bir trajedi tabii. Burada... O günün teknolojisine göre Birinci Dünya Savaşı'nda Hiç olmazsa bir zaman geçiyor Ve bir reaksiyonda bulunabiliyorlar Ve savaşın şartları Çok daha değişik Ama İkinci Dünya Savaşı'nda Olay tam bir trajediye Dönüşüyor Bir şey de yapamıyorlar karşılığında İngilizlerle Hiç anlaşamıyorlar Ve savaş boyunca da Bu sürüyor de Gaulle İngilizler iki kere mi denediler Ortak pazarda o zaman Girmeyi evet. İkisinde de Hayır dedi Veto etti, evet, etti. E, Onun da tabi e, Kuyruk acısı var Çok snowbe edildi Hem Churchill hem Roosevelt tarafından 1940'lı yıllarda Evet, şimdi de pek araları iyi oldu söylenemez. Yeni İngiliz kabinesi seçimden sonra bu EU üyeliğini ciddi olarak referanduma götüreceğini söylemiş. Yani bu İngiliz-Fransız çekişmesi bugüne kadar devam ediyor diyebiliriz. Vallahi Cem, ben Amerika'nın pek izin vereceğini sanmıyorum İngilizlerin o Avrupa Birliği'nden çıkmasını çünkü Fransızların inandığı gibi ben de düşünüyorum İngilizlerin bir Amerikan ajanı olarak bu birlikte bulunduklarına evet, şüpheleniyorlar. Evet. Yani onun için Amerika bırakmaz gibi mi geliyor İngilizlerin çıkmasını? Benim de e, tuhafıma giden bunca ola, Avrupa tarihinde 19. yüzyılda diyelim 20. yüzyılda olan olaylara rağmen İngiliz halkının yani gerçekten halkın yöneticilerden bahsetmiyorum. Bu ada mantalitesinden çık çık çıkmadıkları yani biz adayız kendi başımızayız ondan sonra kimseye de ucundan bağlı değiliz. Mantalitesi hala demek ki e, O geçer, çok kuvvetli bir Geçerliğini kültür. koruyor Haklısın. Haklısın Şeye dönersek biz Birinci Dünya Savaşı'na Sen ilginç bir söz söyledin İşte Alsace-Lorraine'de de Başarılı olmadılar diye Demek ki Schlieffen planı Daha orada çürümeye başlamış Çünkü Schlieffen Fransızların kendilerini başarılı Hissetmelerini hissediyordu İstiyor Yani en azından Fransızlar yani rayına düş... kadar gelsinler O şeyi düşsün o Dönsünler bir evet. bağlansınlar orada evet. Geriye gidemesinler istiyordu Daha ilk günden Demek ki e, Schlieffen planı iyi uygulanmamış Bu tekrar tekrar zaten karşımıza çıkıyor e, Şimdi e, 4 Eylül günü Her taraf için çok önemli bir gün Geçen hafta e, anlattık da e, Mordke'nin e, Schlieffen planını iyice kesip biçip farklı bir hale getirdiğini e, asıl e, rolü e, von Hausen'a ve Sakson ordusuna üçüncü orduya verdiğini e, ikinci ordunun da orada önemli bir rolü var o iki ordunun asıl e, primadonna olması gereken Fonkluk'un birinci ordusuna da bir canah koruma görevi verdiğini anlatmıştık. Ee, şimdi <gülüyor> bu 4 e, Eylül günü ilginç bir şey oluyor. Ee, Baviera veliahtı Pres Ruprecht'in komuta ettiği 6. Ordu Nancy'ye saldırıyor. Bunu yaparken de Mordke'nin ...onayıyla yapıyor. Bu yine işte... ...Sleif'in planının tamamen... ...paramparça olmasının göstergelerinden... ...bir tanesi çünkü... Ama yani de o... ...ucuma geçmeden önce Nancy... ...üzerine... ...genel komutan Morkgen'in... ...başının etini yiyor... ...günlerle. Herkes orada... Ne ...kuzeyde neler yapıyor... ...ne şan şöhret... ...kazanıyor... Biz burada hudut mu bekleyeceğiz diye. E, zaten hudut beklemediği için e, iki tane büyük hata yapıyor. Bir tanesi geriye çekileceği yerde Fransız saldırısında karşı koyması, direnmesi. İkincisi bir de üstünü üstlük karşı hata geçip Troye de Şarm'da ordusunun bayağı dayak yemesine, epinali tul arasındaki ...Fransız e, e, tuzağına düşmüş olması adamın zaten ciddi e, generallik hataları, strateji hataları. E, fakat Mordke zaten güçlü bir karakter değil değil mi? E, hiç Schliffen'in ya da amcasının, büyük Mordke'nin o sağlam azmine sahip değil... Ruprecht'in e, kısmen işte e, sosyal konumu, kısmen e, evet, çok, çok da, ısrarcı davranması. Çok da karşı gelemiyorlar değil mi? Çünkü adam e, Almanya'nın en büyük eyaletinin, en nüfuslu eyaletinin nesi oluyor? Veliyattı mı? Veliyattı. Eyalet bile diyemeyiz. Kendi başına bir krallık, krallık yani federal evet, krallık. Evet, yani kalma, Evet. E, hem toprakları da büyük onun. Tabi. Çok. işte Rusya'dan sonraki en büyük Alman devleti. Devleti ve buna da fazla bir şey söyleyemiyorlar. Şimdi e, bu ilginç hikayelerimizin e, arasında bir. Yine bir Alman bestecisi e, Johann Sebastian Bach'ın cello suitelerinden e, sırada geçen hafta dinlediğimiz parçanın sonra, sonradan sonrasında gelen 5. E, hmm. suite galiba. Yine evet 5. suite'in sonuna yaklaşıyoruz. Evet. E, bu defa da 2. Gavot bölümünü dinliyoruz. E, yine Çello'da Misislav Rostropovic icraatte bulunuyor. Sayın dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'da Kurşun Asker programını yayınlıyoruz. Ee, bu müzik arasını vermez vermeden önce Bavyera ordusu, yani Alman cephesinin en güneyinde yahut en doğusunda olan Bavyera ordusundan bahsediyorduk. Bu ordunun komutanı e, da Ruprecht bütün Schlieffen planını uygulamadan uygulamıyor ve e, işleri bütün Almanlar açısından zor duruma sokuyor. Evet. Ee, şimdi o Nancy'ye saldırıyor. Ee, bunun bir gerekçesini söylüyor Morkke. Kendini İbra etmek için İstihbarat raporları Almaya başlıyor Eylül ayının başı itibariyle Murtge Amyan grubu olarak Hayata başlayan sonra 6. Ordu adını alan Kuvvetin teşkil edilmekte Olduğunu Fonkluk'un Sajcenah'ında Alman çarkının dışında bir yerde Zofrun bunu yaptığı iş ibadetini alıyor e, Bu durumda Mordken'in düşüncesi de şu Böyle bir yeni kuvvet oluşturabilmek için e, Muhakkak cephenin sağından Yani şimdilik e, Durgun e, ve stabil olan bölümden e, Kuvvetler alınmış olması gerekir diye Ve Mordken'in bu varsayımı da gerçek gerçekten. Çünkü daha önceki haftalarda konuştuk. Joffre gerçekten e, Fransız cephesinin sağ cenahında olayların durgunlaşması nedeniyle orada birçok tümeni hatta kol orduyu e, kaydırıyor bu 6. orduyu oluşturabilmek için. Fakat tabii Joffre'un burada güvendiği bir şey var. O cephenin güçlü tutulmasının gerekçesi buradan Asas Loren'e saldırmaktı. Yani cephenin sağ cenahından Asas Loren'e saldırmaktı. Fakat saldırı başarısız olup da bir denge kurulduğu vakit orada o kadar askere gerçekten ihtiyaç yok. Çünkü Fransız terkimatı savunma için lüzumundan da yeterli bir vaziyette. Dolayısıyla Nancy'nin Nancy'ye yapılan saldırının çok başarılı olmasını beklememek lazım. Orada kuvvetler azaldı diye. Bilmiyorum sen bu görüşe katılır mısın? Evet. Zaten Fransızlar da o cephenin doğusundan Kuzeybatısına birliklerini gerçekten kaydırıyorlar. Acaba o kuvvet gerçekten orada haline geldiği zaman Fransızların istediği Almanların en batı tarafına tazik edebilme ve onları yollarından saptırmaya yetecek mi? Yani daha fazla doğuya kaymalarını yetecek mi? Ee, bu bu tehdidi e, yani hem bir fırsat olarak değerlendiriyor Nancy pek fırsat olmasını fakat 4 Eylül akşamı nihayet dank ediyor ki e, Manurinin e, monurinin e, komutanlığına getirildiği bu ordu Alman cena için çok ciddi bir tehdit ve 4 Eylül günü akşamı saat 7:45'ti. Birinci ve ikinci ordu bir mesaj gönderiyor. E, bir ileti gönderiyor morke. Ve bu iletisinde, Paris'in kuzeybatısında yeni oluşturan bir ordudan söz etmeye başlıyor ilk defa. Ee, bu, bu da ilginç yani bu saatleri söylemekte yarar var. O dönemdeki iletişimin karakterini daha iyi açıklayabilmek için ee, 7.45'te genel karargahtan birinci ve ikinci ordu komutanlıklarına gönderiliyor bu mesaj. Tabii şifreli olarak gönderiliyor. Fakat e, şifrenin mesajın alınarak, şifrenin kırılarak e, ordu komutanlarına yani Fonkluk'a ve Bilova mesajın ulaştırılması 5 Eylül sabah saat 6'da ancak mümkün oluyor. Yani e, 12 saat. Neredeyse. 12 saat ve bu çok ciddi bir mesaj. E, bu da o dönemin iletişim Olanakları hakkında iyi bir fikir vermeli bizi. Şey. Ne kadar zorluklarla şey yapılmaksaydı. Zaten Almanların da genel e, bu hücumda kullandıkları genel askeri felsefenin de e, nedenlerinden biri. Bu söylediğin komunikasyonun çok anında olamaması. Yani herhangi bir e, savaşta komutana, e, birliklere görevlerini veriyorlar. Komutan da arkada bunları izliyor. Gerekirse bir e, düzenleme yapmak için ama komutanlar kendi kararlarını verebiliyorlar. Evet Hatta yani planın dışına çıkabiliyorlar. Evet. E, Mordke'den beri evet. uygulanan bir şey. After Arks taktik dedikleri. dedikleri. E, evet zaten e, Kruk'ta Bilov'da kararlarını almışlar zaten. Evet özellikle Kluk bu After Effects taktiki çok lehine kullanıyor. Evet, Mordgen'in bu önemli e, telgrafında e, artık zaten var olmayan Schlieffen planını iyice değiştirdiğini görüyoruz. E, Kluk hem Klug'un hem Birov'un cephelerini güneybatıya çevirerek sadece nahtan gelebilecek bir tehdidi önleme, önlemeleri için Oğaz ve Sen ırmakları arasını önlem almalarını istiyor. Ee, ve geri kalan beş ordusu ile e, Fransızların merkezini çökertebileceğini ümit ediyor. Onun için e, Nancy'ye yapılan saldırıyı da e, destekliyor. Bu da Marne nehrine, e, doğru olacak. Evet, evet. E, zaten Marne çok yakınız. Evet. Ama bundan sonraki harekatı galiba önümüzdeki hafta ele evet. alacağız. Zamanımızın dolduğunu görüyorum. Önümüzdeki Koşun Asker programında tekrar bir araya gelebilmek ümidiyle e, sizlere mutlu bir hafta ve esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın sayın dinleyiciler. Kurşun Asker Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil Desteği için Açık Radyo Sinan Şişmanoğlu'na teşekkür ederiz. Ne taşdı ya bu?